A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. la ilaha la sharika wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu. Amma ba'd. Konumuz büyük şirk, büyük şirk, ciharet, ise, şirk ve büyük bir ticaret mazeret midir? Ve diğer bir konumuz ise Farkı işleyeceğiz inşallah. Büyük şirkten önce öncelikle şirki tanımamız ve bilmemiz lazım. Şirk, logatta şeraklık hepinden türemektedir. Ortak koşmak manasına, ortaklık manasına gidiyoruz. Bu lafız Türkçe'ye de işlemiştir. Şirket, müşterek gibi kavramlarda. Muhammed bin Abdurrahab Risalesi'nde şirkten bahsederken diyor ki Ve alem enne ditte tevhidi el şirk. Bil ki muhakkak ki şirk tevhidin zittedir. Bunun ne demek olduğunu... Allah nen sanki alimler şirkin tanımını yaparken şöyle diyor. Yani tecale ma'allah niziran ve fi şey'in min hasais-ürubiyyetin veya uluhiyyetin veya isim ve sıfat. Yani rububiyyet, uluhiyyet ve isim sıfatların özelliklerinden bir şeyle Allahu eşit ve benzer umartır. Şirkin tanımı alimler bu şekilde yapıyor. Alimler genel olarak şirki iki kısma ayırmıştır. Birincisi şirkul ül ekber yani büyük şirk. İkincisi el-şirkul esgar. Bugün inşallah büyük şirkten işleyeceğiz. Allah subhanahu ve teala Nisa suresi 116 ayetinde şöyle buyuruyor. İnna Allahe la yegfiru eyyushake bih ve yegfiru mâdûne lelikilime yasha". Mahkep ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunlar aşağısını da dilediği kimse için bağışlar. Ve meyyushirk billah fakat dalle lalem ve'ideh. Allah'a şirk koşan gibi kimse muhakkak ki derin bir sapıklıkla sapmıştır. Imam Kurtovbi ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet hakkında şöyle diyor. Ahkamul muhtemad. Yani muhkem ayetlerin en muhkemi. Böyle demesinin sebebi kardeşler ayetin nafsının çok açık olmasından dolayı. İnna Allahe la yugfiru eyyushekebi. Mautil ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Baz tefsir alimleri bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Raddu alel havaric. Bu ayet haricilere büyük bir reddiidir. Haytul şüccihetten zannu onlar zannediyorlar ki ennemur tekbel kebireti kafirun büyük günahlar işleyen bir kimse kafir olur böyle zannediyorlar buc Allahu subhanahu wa taala ne dedi? Dedi ki o yaghfiru ma duna zalike limen yasha sır kalbinde istediği bir kimse için yani dilediği kimse için bağışlayacağını söylemiştir. Allah subhanahu wa taala 265.65'te şöyle buyurur. "Ve lekad uhiye ileyke ve ilalldin min qablik" yani senden öncekilere şöyle vahy edildi. Lain <gülüyor> in eşrakte, eğer şirk koşarsan, le-yehubattan ne'ameluka. Amelin ne olur? Batıl olur. <gülüyor> <gülüyor> ve le-tekûlenne mü'nel-kâsirin, muhakkak ki sen, hüsrana Allah subhanahu wa taala deyir bir ayette Nisa 48'de şöyle buyuruyor. İnne Allahe la yeğfirâ yusukebih ve yeğfirû me'adûne dâli kelime-i yeşâ. Muhakkak ki Allah subhanahu ve teala kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ve bundan aşağısına dediği için bağışlar ve men yuşib billah fe kad iftara ismen alayhi allaha shirku şer'en bi kimse şüphesiz ki büyük bir günah işler iftira etmiş olur. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Kavluhu Teala inna allaha la yaghfiru yuşike bih. Bu kavlegen rivayet edilence ru'ye ya enne enne'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet olunmuştur. Tala inna allaha yaghfiru'z zunub cemi'a mu'akkati allahu bütün günahlar başlar. فقال له رجل هنا بي ادم geldi dedi ki Ya Rasulullah ve şirk ey Allah'ın Resulü şirk etme. Fenezel indirildi İnna Allah la yaghfiru eş-şekbe ve yaghfiru ma dunedeliçine meşaa. Allah Subhanahu wa Taala kendisi konuşmasını başaramaz. Bundan aşağısında diledi kim için bağışlar buyurdu. Ve haza bu ayet hakkında minel muhkem minel muhkemü muttafikü aleyh. Bu ayet okunam ümmet namıştır. Ittifak etmiştir mahkamah olduğuna dair. أَلَّذِي لَخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الُمَّهِ Ümmet arasında bunun hakkında hiçbir itiraf yoktur. Yanta beri de bu rivayeti zikrediyor aynasını. Biz inşallah büyük şirkin çeşitlerinden dört tanesini zikredeceğiz. Fakat bu dört resimlerle değildir. Bunun dışında korku, tevekkül, teşhidi Allah'a şirk koşmak. Şirk koşulabilir. Birinci çeşit Allah-u Teala'yı ya duada şirk koşmaktır. Allah Subhanahu taala 63 66'da şöyle buyuruyor. Ve iza raktibu fil fulki da'u'llaha mukhrisina lehud din. Ne zaman ki gemiye bindiler Allah'a dini has kılarlar. Felemma entecahum ila'l badri izahum yushkunu ne zaman ki biz onları kurtardık onlar ne yaparlar? Hemen şirk koşmaya başlarlar. İbn Kurtubi el-Camiu'l Ahkam'da tefsirinde şöyle buyuruyor. Denildiğine göre onların şirk koşmaları herhangi bir kimsenin şu sözleri söylemesiyle. Şayet Allah ve kaptan Yahut gemici olmasaydı biz boğulacaktık. Dolayısıyla Allah'ın onların faydasına olmak üzere onları kurtarmasına Allah ile mahlukat arasında ne yapmış oldular? Taksim etmiş oldular. Buna örnek olarak kardeşler bu tasavvuf ehlini örnek verebiliriz. yani Kendisine tasavvuf edeyim diyen kimseleri. Çünkü hatta o bu zamanki tasavvuf ehli daha da azmış. Çiftlere daha da ileri gitmişler. Böyle zamanlarda bile ya gavuz ya işte filan kez çağırdığınız zaman gelir diye söylüyorlar. Ve insanları şirke teşvik ediyorlar. İbn-i bu ayetin tefsirinde bir rivayet zikrediyor. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman kaçıyor. Gemi yoluyla Habeşistan'a kaçıyor. Giderken gemiyi sallanınca dalgalar dalgalar gemiyi vurunca gemideki kimseler diyorlar ki Allah'a hal, Allah dini askılar dua edin. Çünkü burada denizde Zaallattan hiç kimse kurtaramaz. İkrime aklını çalıştırıyor. diyor ki madem denizde Allah'tan başka kimse kurtaramıyor, o zaman karada da kimse kurtaramaz. Sadece Allah kurtarır. Ve belirlikte Allah'a yemin ediyor. Dir şey Allahım, eğer ben buradan kurtulursam, Muhammed'in Muhammed'e gidip elimi ona vereceğim. Yani ona beyat edeceğim. Diyor ve belirlikte kendileri oradan kurtuluyorlar. İkrime binçe bojehi. Peygamber Hizr'in yanına giriyor, ona biat ediyor. Ikinci çeşitlisi kardeşler, niyet. Niyette şirk koşmak. Allah subhanahu wa ta'ala bununla ilgili Hud suri ise 15-16 ayetine şöyle buyuruyor. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِيْنَةَهَا كِمْ Dünyanın ziynetini ve hayatını isterse نُوَفِّي إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا Yani dünyada işledikleri ameller karşılığında onlara verilir. وَهُمْ فِيهَا لَ Onlar orada hiçbir şeyle bir eksikliğe uğratılmazlar dünyada. O naikelzinen lesenhum fil ahireh. Onlar için ahiret yoktur. Illen naru ve habita ma saneu. Onlar için sadece orada ahirette ateş vardır. Ve habita ma saneu yani onlar ne yaptıklar <yapmakta> boştur. Fiha batilun ma kanu ya'malun <gülüyor> zatun dunyada yaptıklarında boş işlerdir. Bu ayetten şuan Yusuf kardeşim Kim dünya için çalışırsa, onun için amel ederse, onun için çalışırsa Allah subhanehu ve teala ona dünyalıkları verecektir. Yani niye çirki biraz daha açıklarsak, kısmin ahirete yönelik olması gereken salih ameller dünyayı talep etmek için yapması. Namaz, oruç, zekat gibi bunları sadece ne yapmak için yani dünyayı talep etmek için yaparsa bir insan. Yani insan yaptığı amellerin karşılığı ahirette hiçbir beklenti sormazsa, Allah'tan hiçbir beklentisi olmasa, bütün karşılığını dünyada istiyorsa bu kim bunu yaparsa Allah muhafaza büyük şirkete düşmüş olur. Buna misal olarak kardeşler yani bu riya'dır daha doğrusu. Riyanın büyük bir büyük şirke olan şeyidir. Göster <gülüyor> şöyle bir usul vardır kardeşler. Bir amelin kabul olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi niyet. Yani bu yaptığı amelin Allah için olması, Allah için yapması. İkincisi ise bunun sünnete uygun olmasıdır. Kişinin zaten eğer niyeti bozulsa bu ameli boşa gider, ameli kabul olunmaz. Üçüncü çeşite gelirsek itaat şirki. Allah Subhane ve Teala Tevbe Suresi 31'de şöyle buyurur. Yahudi'ler bilginlerini, ahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini Allah'tan başka Rab'leri dindiler. Meryem oğlu Mesih'i de oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekten başkasıyla emrolunmamışlardı. Ondan başka ibadete hak, ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O onların ortak koştuğuna her şeyden menizzehtir. Bu bağlamda herkes sizin de bildiğiniz gibi Adîb İbn Hatim'in olayı karşımıza çıkıyor. Adîb İbn yani Hatim bu Adîb İbn Hatim yanına geldiği zaman boynunda bir haşra bu ayeti duyurur ve Allah Resulüne diyor diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü biz onları ibadet etmeye mi yurduk?" diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Elesi yu harrimuna ma halallahu fataharrimuna Allah'ın helal kıldığı onlar haram kıldığı zaman siz de buna kabul etmiyor muydunuz? Ve yuhallilu ve yuhilluna ma harramallahu fatahullunuhu Allah'ın haram kıldığı onlar helal kıldığı zaman siz de bunu kabul etmiyor muydunuz? ben dedim ki belâ evet qale Sallallahu seslerim bu yeçi ki, tilke ibadetuhum bu sizin onlara ibadetinizdir. Burada bu bağlamda karşımıza çıkıyor ki yani itaatte onlar Allah'ın helaline haram kıldığı zaman haram kıldığı zaman sen eğer bunu kabul ediyorsan, kalbine tasdik ediyorsan mesela onlara itaat ediyorsan bu nedir? Bu konuda şirke düşmüş oluyorsun. Büyük şirkinin üçüncü çeşidine geldiğimiz zaman itaat şirki. Allah'a ısmarladığı ve tevbe söylüyorsa 31'de şöyle buyuruyor. Yahudiler rahiplerine, hahamlarına, hristiyanlarına, hristiyanlarına da rahiplerine Allah'tan muşkar hakkı edindiler. Meryem oğlu Mesih de oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekten başka başkasıyla emrolunmamışlardı. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. On Onların ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Bu ayetin bağrımında kardeşler Adi İbni Hatim meselesi karşımıza çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduğu zaman Adi İbni Hatim boyunca bir haç olduğu halde geliyor Resulullah'ın yanına. Ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmiyorduk ki diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا أَحَرَّمَ اللّٰهُ فَتُحِلُّونَهُ Allah'ın halaline haram kıldıkları zaman siz onlara ritaat etmiyor muydunuz? Evet, Allah'ın halaline haram kıldıkları zaman siz onlara ritaat etmiyor muydunuz? Kale dedi ki, kultu dedim ki, bele. Kale Nebisi Aleyhisselam dedi ki, فَتِلْكَ اِبَادَتُونَ Bu sizin onlara ibadetinizdir. Buradan anlamış oluyoruz kardeşler. Allah'ın bir helaline haram, haramına haram bir kimseye itaat ettiğimiz zaman burada büyük şirke düşmüş oluyoruz. Allah muhafaza. Dördüncü çeşit olarak sevgi şirkene geldiğimiz zaman öncelikle kardeşler sevgi üç çeşittir. Birincisi birinci çeşit Allah Allah için sevmektir bir kimseye veya bir şeyi. Bu tevhide aykırı değildir. Aksine tevhidin kemalinden olan bir sevgidir. İkinci çeşit ise Eş, çocuk, mal sevgisi gibi sevgilerdir. Bu da Allah'ın sevgisine etkilemeyen doğal bir sevgidir. Üçüncü çeşit ise Allah sevgisiyle birlikte olup Allah'ın sevgisi, Allah sevgisine aykırı olan bir sevgidir. Ki bu Allah'tan başkasını Allah'a sever gibi hatta O'nun daha çok fazla sevmektir. Allah subhanehu ve teala Bakara suresi 165'te şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَلًا يُحَبُّونَهُمْ كَحَبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Bu kimseler Allah'ı sevildiği severler. Andıkları müminlerin ulledeena <gülüyor> <gülüyor> amenu ve şeddû hubben lillah müminerallahu Allah'ın sözleri daha düşünülür. Hazinem diyor ki yüzülmeden der, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetinin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu biliverdi. Bu ayetin Evet, sonraki ayetler bu ayeti tefsir eden nitelikledir inşallah. Bunu da sonraki ayetlerde okuyan inşallah. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar. Aralarında bütün bağlar kapacak. Bakara 167'de uyanlar şöyle derler. Uyanlar, uyan kimseler şöyle diyecekler. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri ileri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Kardeşler cehalet meselesine gelecek olursak cehalet bilgisizlik demektir. Yani bir konu hakkında bir mesele hakkında yeter kadar bilgisi, bilgi sahibi olmamak demektir cehalet. Cehalet Kur'an'da cehalet şeklinde Kur'an'da dört yerde geçiyor kardeşler. Yirmi yerde de aynı kökten gelen muhtelif isim ve yani fiiller şeklinde gelmektedir. Cehaletin mazeret olmadığına dair alı Allah subhanahu wa ta'ala Tövbe Suresi 31'de önceden zikretmiş. Adi ibn Hatim'in meselesini kardeşler. Yani Adi ibn Hatim bilgisizliğinden, cehaletinden dolayı Allah Resulüne ne demişti? Ey Allah Resulü biz onları ibadet etmiyorduk ki dedi. Allah Resulü ona taslatı bir şekilde açıkladı. Biz ona itaat şirkini açıkladık inşallah. Şimdi kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala 6. Tövbe Suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer müçuklerden biri senden eman dilerse Allah'ın keramını işitip dinleyinceye kadar ona emanet. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu onların bilmeyen bir kayın olmalarından dolayıdır. Ziyahettin el-Kudüs'i bu ayet hakkında şöyle şöyle söylüyor. Bu muhkem ayet, şeriatın unutulduğu hakka giden yolların karanlıklar içinde kaldığı bir dönemde bile şiddetli ciharete rağmen şirk koşanlara müşrik hükmü verildiğini ispat etmektedir. Bu ayete baktığımızda söz konusu şahısta aynı anda iki sıfat bulunuyor. bulunduğunu görüyoruz. Bunlar ise şirk ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini bilmemektir. Büyülüyor ki, görünüyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletini bilmemek, şirk işleyen kişiye müşrik sıfatını verebilmesine engel olmamıştır. Allah subhanahu aleyhi hem diyor ki, eğer müşriklerden biri senden emanet ediyorsa ve ayetin sonunda diyor ki, onların bilmeyen bir kayım olmalarından dolayıdır. İmam Begavi şöyle demiştir bu ayet hakkında Allah'ın kelamını dinleyinceye kadar yani İslam'ı kabul ettiklerinde Allah, Allah Celle Celaluhu'nun katında nasıl bir mükafat kazanacaklarını, İslam'ı kabul etmediklerinde Allah Celle Celaluhu katında onların nasıl bir azabını beklediğini öğreninceye kadar. Sen yanında kalsınlar. Bu onların bilmeyen bir kayım olmalarından dolayıdır. Yani onlar Allah'ın dinini ve tevhidini bilmezler. Bundan dolayı Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun kelamını Dinlemeye muhtaç kimseler onlar. Yani buradan anlamış oluyoruz ya kardeşler. Allah yani Allah'ın Risalet göndermediği kimseler de cehaletlerinden dolayı mazur olmamışlardır. Yine arpaçık bir ayet olan Beyyine suresinde Allah subhanahu aleyhi ve teala şöyle buyuruyor. Limm yekunüllezîne kafarû min ehlil kitâbi vel müşkeynemû mefekkîne hattâ etiyehumul beyyine Rasûlüm min Allahi yedlehu suhafe mutahhar. Tabe ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. İşte o delil Allahu u Teala'dan gönderilmiş bir elçidir ki tertemiz sayfeler okumaktadır. Burada görüyoruz ki kardeşler Allah Resulü daha gönderilmeden Allah-u Teala o kimseler diyor ki müşrikler, müşriklerden inkar edenler. Öyle buyuruyor İmam Begavi bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Çok önemli. Onlara apaçık bir delil gelinceye kadar yani küfürlerini ve şirklerini bırakacak değillerdir. Yani sözü sözü gelecek kalıbındadır. Manası ise geçmişi ifade etmektedir. Yani ta ki onlara bir delil gönderilmeye kadar. Onlara beyine gelinecek kadar yani beyineden buradaki hasr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. İmâm Begay şöyle devam ediyor. Onlara Kur'an'la gelmiş ve içinde bulundukları sapıklığı ve cehaleti açıklayıp onları imana davet etmiştir. Böylece Allah Subhanahu ve teala Resulü vasıtasıyla onları cehalet ve sapıklıktan kurtarmıştır. Yani burada görmüş oluyor ki cehalet ve sapıklık burada İmam Begavi ne yapıyor? Aynı yerde cikliyor. Çünkü cehaletlerinden dolayı mazur saymamışlar Allah Subhanahu ve teala bu kinseleri. Yine yani Allah Subhanahu ve teala Arap Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah bir gruba hidayet etti. Bir grubun üzerine de hak yani bir grubun üzerine sapıklık hak oldu. Muhakkak ki Allah'ı bırakıp şeytanlar dost edindiler. Onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zannediyorlar, sanırlar. İmam Begabı bu ayeti açıklarken diyor ki bu ayet hak din üzere olduğunu zanneden cahiller ile bile bile inkar eden ya da inat eden kafirlerin aynı hükmü aldıkları konusunda apaçık bir delildir. Yani bilmeden yapan cahil ile bilerek yapan Şirki bilerek yapan, bilerek işleyen bir kimsenin aynı olduğunu, aynı hükümde olduğuna, aynı hükümde olduğuna dair büyük bir delildir diyor İmam Bey İbn-i Cerir radıyallahu anh şöyle buyuruyor bu ayetin tefsirinde. Sapıklık içinde olan kimseler cehaletleri ve şeytanları kendilerine yardımcı edinmeleri sebebiyle sapmışlardır. Ve işledikleri ameller sebebiyle hatalı olduklarını da bilmemektedirler. Bilakis işledikleri amelleri yaparken doğru olduğuna ve kendilerinin hidayete, hidayet üzere olduklarını zannediyorlar bu kimseler. İşte bu durum ancak bilerek ve inkar ederek günah işleyen veya delayete düşen kimse Allah o katında azap görür diyen, diye iddia edenlerin doğru söylemedikleri ne yapacak bir de yani bazı kimseler diyorlar ki ancak bir kimse şirki bilerek yani sadece şirki değil yani şirki bilerek eğer yaparsa ne yapar bu kimseler Allah katında azap görür yo bunlara karşı büyük bir delildir. Çünkü onların düşündüğü ve dedikleri gibi olmuş olsaydı, bilmemeleri sebebiyle sapan ve buna rağmen kendilerinin hidayet üzere olduğunu zanneden sapıklık taifesi ile bilerek hidayet bulan bir grup arasında hiç fark olmamış olurdu. Yani şu şekilde bilmeyerek cehaletinden dolayı şirk işleyen bir kimseyle bilerek hidayeti bulan yani ne gibi kim gibi diyelim Selmanı Farisi gibi tırnaklarıyla Hidayeti bulan tabir cayısı tırnakları tırnaklarıyla Hazir Hidayeti bulan bir kimseyle aynı yani eşit tutmuş oluyorlar bu kimseler diyor imciri diyor imciri devam ediyor halbuki Allah Subhanahu wa Taala bu iki tayfeyi eşit tutlamış hem isim hem de hüküm bakımından bunları birbirinden ayırmıştır. Şimdi bu konuya dair konya dair alimlerin bazı sözlerine nakledelim inşallah bildiğim yahya rahimullah şöyle buyurur kim küfür olan Bir söz söyler veyahut fiil işlerse bununla kafir olur. Kafir olmayı kast etmese bile. Yani ben bu sözü söyledikten sonra küfre düşeceğim veyahut bu sözün mesela Adi İbni Hatim gibi yani yaptığı şey ibadet olmadığını, yine o daha doğrusu olduğunu, yaptığı şeyin ibadet olduğunu bilmese dahi yine de küfre düştüğünü, şirke düştüğünü görüyoruz. İmam Şafir Ali Allah'ın şöyle buyuruyor. Eğer cahil ciharikten dolayı mazur olmuş olsaydı, cehalet ilimden daha hayırlı olmuş olurdu. Ve Ebn-i gene şöyle buyuruyor. Allah'ın emir ve nehirlerini bilmeme, bilme imkanına sahip olup da bu bilgileri edinmede gerekeni yapmayan yani gerekeni yapmayıp da cahil kalan kimse bu kendisine hiç etikam etmiş bir kimse hükmündedir. Yani alimlerin sözleri buraya kadar zekil. Yani bundan daha fazla da vardır. Var. Alimlerin sözleri. Şimdi kardeşler biraz tasavvur edelim. Zanned şöyle düşelim. Acaba bu, bu toplum, şu anki toplum cehaletten dolayı mazur olabilir mi? Şimdi kardeşler, ilmelide etme imkanının o arada cehalet özrünü kalktıracağını, kalktığını ne yaptık? Anlamış olduk. Bugün insanlar saatlerce televizyonun karşısında internetlerin başında ve evet, kafelerde vesaire vakitlerini geçiriyorlar. Saatlerini, günlerini ellerinde binlerce, milyonlarca kez fırsat geçmeleri rağmen Kur'an'ı araştırmamaktadır. Peygamber'in sünnetini öğrenmemekte. Tevhidin, ahiketini incelememektedirler. Kendi menfaatlerinin uğruna en ince ayrıntısına kadar hesap yapmayı bilen bir biden bir toplum bu bizim toplum. Siyasete gelince Aybaplarından daha iyi söz yapan, sözde cahil insanlar acaba dine gelince, İslam'a gelince aynı hassasiyeti neden göstermiyorlar? Düşünelim kardeşler biraz salsavur edelim. Kafaları ticarette, siyasette, ihanette ve veyahut yorumcuda herkese daha iyi çalışıyor bu kimseler. Kimselerin kafası ama dine gelince... Cahil. Tabiri caizse Kur'an, binlerce hadis, usulü, din, her şey e, ceplerinde tabiri caizse. Ama üşenip telefonlarını çıkartıp bir Kur'an okumaktan aciz bu kimseler. Ve biz bu kimselerin nasıl cehaletlerinden mazur görebiliriz? Hala aklım almıyor. Cehalet meselesini böylelikle anlamış olduk inşallah. Cehalet'in ne için mazere durmadığını. Şimdi küfür ve şirke gelelim kardeşler. Küfür ve şirk arasındaki fark. Öncelikle kardeşler bu iki kısım e, Kavramın tanımlarını öğrendiğimiz zaman zaten birbirinden kendilerinden ayrılmış oluyorlar. Küfür ve şirk. Şimdi önceden bahsettiğimiz gibi yani rububiyyete, uluhiyyete veya isim ve sıfatlarının özelliklerinden bir tanesini Allah-u Teala'ya eş tutmak, benzer tutmaktır. Dedik. Küfür ise logatta kefara kökünden türemektedir. ve Bu şu anki söyleyeceğim tanım şeye ait. Ragıp el-İsfahani. Büyük logat ayriplerinden olan Ragıp el-İsfahani'ye ait. Kefara kukundan terememektedir, inkar etmek, nankörlük, reddetmektir. Ra'gbel ve isfahane küfür kelimesini şu şekilde izah etmektedir. Küfür, dilde bir şeyi örtmek, gizlemek manasındayır. İnsanların üstünü örttüğü için geriye de kafir denilmiştir. Yeryüzünü tohumla örtü için çiftçiye de kafir denilmiştir. Nimete nankörlük manasına gelen kufrün ni'me veyahut kufrun nimet, Kur'anun nimet, sallallahu Allah. İse i̇şte de şükrü, şükrü yerine getirmemek, suretiyle nimetin üstünü örtmek manasına giriyor. Allah subhanahu wa ta'ala Bakara 152'de şöyle buyuruyor. Veşkuruli vela tekfur. Bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Rahul bela İslamaya böyle buyurdu. İmam Kurtulbi 6. Bakara Suresi'nin 6. ayetinin tefsirinde şöyle buyuruyor. Vel kufru dettul iman. Küfür nedir? İmanın zıttıdır. Nasıl ki biz dedik ki şirk tevhidin zıttı. Küfür de nedir kardeşler? İmanın zıttıdır. İlhistan ve Arap'ta şöyle geçmektedir kardeşler. Şu halde kafir, iman etmeyen ve inkar eden demektir. Tekfir kelimesi de aynı kökten alınmış olup bir kişiyi küfür nispet etmek manasına giriyor tekfir. Öyleyse şeriat nezdinde, İlhistan yani ve Arap'ta böyle geçiyor. Öyleyse şeriat nezdinde makbul iyi bir imana sahip olmayan bir kimse, her kimse daha doğrusu kafir. Biz dedik ki küfür nedir? İmanı zıttıdır. O halde imanı biraz tanıyalım kardeşler. Luat alimlerinden Zeccaç, Nisan-ı Arap'ta iman tarifini şöyle yapıyor. İman, şeriatta ve ya Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği boyun hususlarda boyun eğmeyi ve kabulü izhar etmek, yani açığa vurmak, buna itikat etmek, inanmak ve kalp de onu ne yapmak, tasak etmektir. Küfür de imanın zıttı olduğuna göre, bu tarife nazaran küfür nedir kardeşler? Şeriata tabi olmamak ve şartların ve şeriatın hükümlerinden herhangi birisini ne yapmaktır? İnkar etmektir. Kufur budur. Nasıl ki iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amelleri ilah, yani azarlar ile amel olduğuna göre küfür de bizledik iman-ı zıttadır. O halde itikadi küfür, karşımıza itikadi küfür, kavli küfür ve ameli küfür dengeliyor kardeşler. Yani itikadi küfür ne demek? Itikadi küfür, bir kimsenin kalben yani itikad ederekten küfe düşmesi, yani Allah'tan başkasının bir var, Allah'tan başka bir varlığın ilah olduğuna itikad etmesi, inanması. Halihfere bir örneğe verirsek kardeşim eee Allah Subhanahu ve Teala Maide Suresi'nin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Pavli hürmetle alalım bunu. Lekade kafarallene kavlu inna Allahu vel Mesih ibnu Mariyem ma katki Mariyam oglu Mesih'tir diyen kimseler kafir oldular. Kardeşim dikkat edecek olursan burada Allah Subhanahu Teala dedi ki söyleyenler böyle diyenler ne oldular? Kafir oldular. İtikad etmesi itihad etmesi burada önemli değildir kardeşler İtikad etme meselesi. Bir örnek daha verse kardeşler hani sahabeler eee daha doğrusu sahabelerden bir kısmı sufi Ehne bazı ihtiamlarda bununca Allahu Teala 60 ayet tövbe suresi 66 indirdi. La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Juz'ul lemim mukeb 6 imanınızdan sonra küfre düştünüz. Allahu Teala'nın bu bunu söylemesi yani dinle alay etmelerinden dolayıydı biliyorsunuz. Yani sahabelerden hiçbiri buna itikad ederek o sözlere, o ithamlarda bulunmamışlardır. Böyle de görüyoruz ki kardeşler, insan amelle veyahut söz ile itikad etmese dahi küfre şey düşebiliyorlar. Ve karşınızda şöyle bir kayıda çıkıyor kardeşler, her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Misalen kardeşler, ateist bir kimse kafirdir ama müşrik değildir. Deist bir kimse ise yine aynı şekilde kafirdir ama müşrik değildir.